Merhaba, bu Perşembe'de Kükreyen Fare programında beraberiz. Bu program her zaman söylediğimiz gibi küçük gündemlerin programı ama aynı zamanda da büyümüş ve küçülmüş gündemlerin de programı. Yani bir zamanlar büyük zamanımızı almış ama sonra unutulup gitmiş gündemler bunlar. Madem ki gündem bu kadar büyüktü bir zamanlar, konu bu kadar önemliydi, o halde niye şimdi kimse o konuda hiçbir şey düşünmüyor? Burası tuhaf bir durum. Aslında tuhaf değil çünkü kalabalıkları harekete geçirmek için mantıklı nedenler pek gerekmiyor. Kalabalıkları o anda inandırmak yeter. Mesela kuş gribi ya da domuz gribini hatırlayan var mı? Vardır elbette ama peki bu konunun için ansızın gündemden kalktığını düşünen var mı? O da vardır belki ama sayısı çok azdır. Biz şimdi o halde bu programda ee, geçen programlarda olduğu gibi edebiyattan, sanattan, kentlerin ruhundan vesaire öyle şairane e, konulardan biraz uzaklaşalım ve sağlıktan söz edelim. Zaten önce sağlık derler ya, bu yüzden bu programda biraz bu konuya ağırlık verelim. O zaman şundan başlayalım. Dünya Sağlık Örgütü, WHO, yani World Health Organization. Dünya Sağlık Örgütü bulaşıcı hastalıklarla ilgili durumlarda dünya çapında bir müdahale hakkına sahip. Bu hak ona Haziran 2007'de Birleşmiş Milletler tarafından verildi. Birleşmiş Milletler bu tarihte uluslararası geçerliliği olan bir yasa çıkarttı ve Dünya Sağlık Örgütü'ne üye olan 193 ülke bu yasaya uymayı kabul etti. O zamanlar bu ülkelerin... Bu çıkan yasaya, yani bu 193 ülkenin çıkan yasaya bir yıl içinde itiraz hakları vardı 2007-2008 arasında. Ama hiçbir ülkeden hiçbir itiraz gelmeyince Dünya Sağlık Örgütü'nün de küresel müdahale hakkı kesinleşti. Sonra da Haziran 2000, 2009'da Dünya Sağlık Örgütü tarafından bütün dünyaya ilan edilen domuz gribi baş gösterdi. Bunu gayet iyi hatırlıyoruz tabii. Salgının önem derecesi bu örgüte göre, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre altıydı. Yani en yüksek düzeydi. Böylece Dünya Sağlık Örgütü domuz gribini dünyaya ilan eden ve bu hastalığı önleme adına ve her türlü küresel müdahaleyi yapma adına yetki sahibi olan bir kurum haline geldi. Bu yetkinin anlamı şuydu. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler'e üye ülkeler domuz gribine karşı geniş çaplı bir koruma altına gireceklerdi. Korumayı gerçekleştirecek olan da Dünya Sağlık Örgütü olduğuna göre aşı kampanyalarını da o yürütecekti. Böylece Dünya Sağlık Örgütü aşı üreten firmaların ürünlerini hiç de yeterli sayılmayacak test sonuçlarına dayanarak dünyaya yaydı. Bu Dünya Sağlık Örgütü adına o zamanlar ortaya konulan en önemli eleştirilerden bir tanesiydi. Aşılar çok çabuk piyasaya sürülmüştü. Ve diğer daha büyük eleştiri de buna bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün tam bir pazarlamacı gibi davrandığıydı. Bu arada şunu açıklamak gerekiyor. Pek çok uzman kendi ülkelerinde bu domuz gribi vakasını gereğinden fazla abartarak panik uyandıracak açıklamalar yaptı. Hem uzmanlar hem Türkiye'den de çok iyi hatırlıyoruz ki siyasiler. Ve bu kişilerden çoğu da Dünya Sağlık Örgütü'nde yani uzmanlara tekrar bakarsak Dünya Sağlık Örgütü'nde söz sahibi konumda bulunuyorlardı. Tuhaf bir şekilde. Örneğin salgın söylentisinin henüz ilk günlerinde İngiltere Sosyal Güvenlik Kurumu Milli Sağlık Sistemi NHS kısaltılması bu ülkedeki İngiltere'deki kurban sayısının 65 bin kadar olacağını tahmin etti ve bunu yaydı. 360 bin kişi de hastanelere kaldırılacaktı yine İngiltere Sosyal Kurumu'nun öngörüsüne göre. 90 bin kişi ise yoğun bakım görecekti bu hastanelerde. Korkunç bir tablo ortaya konuluyordu. Bu öngörü Sir Lyme Donaldson tarafından yapılmıştı ve bu kişi İngiltere Kamu Sağlığı Genel Müdürü'ydü. Hem de ama hem de Dünya Sağlık Örgütü'nün danışmanlarından biriydi. Aynı tip haberlerden biri de Profesör David Salisbury'den gelmişti. O da İngiltere'nin aşılama programını yürütüyordu. Ama aynı zamanda da hem ilaç şirketlerine danışmanlık yapıyordu yani özel sektörün içindeydi, hem Dünya Sağlık Örgütü'nde de söz sahibi kişiler arasında yer alıyordu. Profesör Sir Roy Anderson, Anderson ise yine ilaç şirketlerinden maaş alıyor ve Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı organizasyonunu yönlendiriyordu. Anderson'ın bir görevi daha vardı. O da İngiltere'deki grip aşılarının kullanımında bir otorite olan SAGE kurumunun danışmanıydı. Aslında bu ilaç piyasasındaki senaryolar Hollywood senaryolarından daha ustaca yazılmış senaryolardır. Bir örnek var. Baxter firması. Baxter, Thermachukil firması Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir firma bu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından domuz gribine karşı aşı geliştirmesi için görevlendirilmişti. Ya da görevlendirilen firmalardan biriydi. Baxter firması Amerikalı. Bu firma Nisan 2009 tarihinde ortaya çıkan domuz gribi için Ekim 2009'da aşıyı hazır etmişti. Yani grip Nisan'da çıkıyordu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Haziran'da ilan ediliyordu. Ve... Baxter'ın aşısı Ekim'de piyasaya sürülüyordu. Buraya kadar olağanüstü bir hal yok. Ama bir eleştiri vardı burada. Piyasa dışı kalmış ilaç uzmanları, daha tarafsız, daha gerçekçi davranan ilaç uzmanları söz konusu aşı üretiminin çok kısa sürede gerçekleştirdiğini Baxter'ın belirtiyorlardı. Yani bir aşı tüm virüs gelişimi ve testleri için 18 aya ihtiyaç duyarken Baxter'ın aşısı 6 ayda hazır edilmişti. Şimdi ilk bakışta bu durum testlerin yeteri kadar güvenli biçimde yapılmadığını gösteriyordu bize. Ama bir süre sonra test sorununun asıl sorun olmadığı anlaşıldı. Daha önemli bir sorun vardı, daha vahim bir durum vardı aslında. O da şuydu, Baxter domuz gribi aşısının patentini almak için Ağustos 2008'de Girişimde bulunmuştu. Yani hastalığın saptanmasından 8 ay önce. Şu Baxter işinin başka bir yönü daha var. Dünya Sağlık Örgütü Baxter'ı 2009'da görevlendirdiğinde aşı yapması için aşı üretmesi için görevlendirdiğinde ona bu aşının ham maddesi olan H5N1 numunesi vermişti. H5N1 e, canlı bir ana virüstür ve aşı yani hastalığın antijeni bu virüsten elde edilir. Eee Baxter da bu numuneden 72 kilo canlı kuş gribi virüsü üretecekti. Avusturya'daki laboratuvarları aracılığıyla da 4 ülkeye bu e, üretilen canlı kuş gribi aşısı e, virüsü pardon antijen olarak servis edilecekti. Avusturya'ya, Almanya'ya, Çek Cumhuriyeti'ne ve Slovakya'ya. Burada şimdi kuş gribi servisi normal bir durum. ...tuhaf karşılanmasın çünkü grip aşıları virüsler ve antijenler tavuk yumurtaları içinde geliştiriliyor. Fakat tam o sırada Hindistan'da The Times of India gazetesi Mart 2009'da bir haber yayınlamıştı. Bu habere göre Baxter'ın servis ettiği aşılar... Doğrudan doğruya H5N1 virüsüydü. Öyle yazıyordu gazete. Yani firma, Baxter firması bu virüsten H3N2 antijeni üretmek yerine, aşı üretmek yerine H5N1 virüsünü servis etmişti. Bu dört ülkedeki laboratuvarlara. Böylece bu aşı diye dağıtılan virüsler yeni bir grip salgını yaratmıştı. Gerçekten de Avusturya Sağlık Bakanlığı bu haberden, bu, e, Hindistan gazetesinin haberinden bir süre sonra bir bildiri yayınladı ve 72 kilo domuz gribi aşısının Avusturya'da kirlendiğini ve piyasadan toplatıldığını yazdı, söyledi, açıkladı ya da daha doğrusu. Yani gazetenin haberi doğru çıkmıştı. Bu bir hata mıydı yoksa bir garip bir proje miydi ya da garip bir grip projesi miydi? Bu fazla araştırılmadı. Ama şu söylenmişti. Dünya Sağlık Örgütü'nün biyogüvenlik sisteminden bu yanlışlığın kaçması mümkün değildir. Yani yanlış bir virüsün laboratuvarlara servis edilmesi mümkün değildir. Dünya Sa Sağlık Örgütü'nün güvenliği buna el vermez. Ya Dünya Sağlık Örgütü bu dağıtıma ortak olmuştu ya da güvenlik sisteminin pek de bir garantisi, öyle söylendiği gibi bir garantisi yoktu. Oysa Dünya Sağlık Örgütü bu domuz gribinin doğal olarak yayıldığı konusunda, ...kendiliğinden yayıldığı konusunda... ...israr ediyordu. Yani kendi sorumluluğunu... E, ...bir bakıma gizliyordu. Amerika Birleşik Devletleri ...hükümetin ve Sağlık Bakanlığı'nın... ...şişirilmiş sayıları... ...yine medyada yer almaya başladı. Bu sayılara birçok sağlık inisiyatifi... ...karşı çıktı. Yani bağımsız sağlık inisiyatifi karşı çıktı. Aşı yaptırılmaması konusunda... ...halkı uyardı. Şimdi burada... Durum gittikçe çapraşmaya başladı bir alıntı okuyacağım size ama daha önce bir nefes alalım ara verelim bu kötü ruhlar korosundan kendimizi biraz arındıralım ya da uzaklaştıralım ama parçanın ismi gene ona yakın bir şey olsun Black Soul Choir 16 Horsepower. Alıntı. Daha önce, müzikten önce konuşmalarımızı destekleyecek bir alıntı. İsmail Tokalağ'ın bir kitabı var. Dünyada gıda ve ilaç terörü diye. 2010'da yayınlanmış çok ilginç bir kitap. Daha çok bu raporları kendi bünyesinde toplayan e, raporları ve e, konuyla ilgili medya haberlerini toplayan ve e, bunlar arasında bir anlam bağlantısı kurmaya çalışan bir kitap, bir belge niteliğinde. E, orada şöyle bir paragraf var, onu size okumak istiyorum. Profesör Adrian Gibbs'ten bahsediyor. Diyor ki, 70 yaşın üzerinde Avustralyalı, Aşı ve virüs uzmanıdır. Avustralya Canberra Üniversitesi'nde görev yapmış aşı üretimi ve araştırmalarında uzun yıllar bilfiil fiil çalışmıştır. Adrian Gibbs Bu konuda dünyadaki sayılı uzmanlardan biridir. Roche'un meşhur grip aşısı Tamiflu'nun bulunmasında büyük emeği geçmiş uzmanlardan Brian Gibbs, diğer virüs ve aşı uzmanları olan John Armstrong, Gene Downey ile beraber yaptığı araştırmaların sonucu Avustralya'nın e, bir medikal dergisinde e, Kasım 2009'da e, bir makale yayın, yayınladı. Daha doğrusu bu ekip bir makale yayınladı. Bu bilimsel araştırmanın sonucuna göre domuz gribi tesadüfen veya doğal olarak kendiliğinden ortaya çıkmamış, Laboratuvar ortamında geliştirilirken kazara ortaya çıkmıştı. Çünkü buluntular üç ayrı kıtadan gelen üç ayrı türün, virüs türünün bir laboratuvarda ya da aşı geliştirme merkezinde bir araya getirilmesiyle elde edildiklerini, öyle yapıldıklarını açıklıyordu. Bağımsız kurumlar ve bilim adamlarının bu konuda yaptığı araştırmalar şunu gösteriyor. Domuz gribi olarak adlandırılan bu gribin aslında domuzlarla alakası yoktur. İnsanlarda rastlanan bir virüsün domuzlarda rastlanan virüsle genetik akrabalığı vardır. Kuş gribi ve normal sezonluk grip virüslerinin karışımının bir uzantısıdır. Fakat bütün ciddi araştırmalar bu virüsün doğal ortamın değil laboratuvar ortamının bir ürünü olduğu doğrultusundadır. Şimdi tabii biraz önce hem o Hindistan gazetesinin verdiği haber hem Baxter firmasının işte H5N1 virüsü gerçek virüs gönderdiğine dair bir takım bilgiler. Bu H5N1'in antijene dönüştürülmeden ya da aşı haline getirilmeden laboratuvarlara servis edilmesi bunların bilgileri e bunlar bu alıntıda bir hali doğrulanmış oluyor. Şimdi tabii bunun biraz daha geniş bir boyutuna bakacak olursak belki bu programda artık konu konuşamayacağız. Konu çok genişleyecek, gelecek programa sarkabiliriz. Yine bağımsız uzmanlara bakarsak Dünya Sağlık Örgütü'nün bizzat aşı yapımında görevlendirdiği tüm laboratuvarlar Yine bu örgüt tarafından, Dünya Sağlık Örgütü tarafından biyogüvenlik sistemiyle denetleniyor. Bu tamam. Gerçi bunun e, güvenlik derecesi çok tartışılan e, bir şey ama denetleniyor. Biyolojik silah kategorisindeki virüslerin denetim standartlarının dışında yer değiştirebilmesi gerçekten olanaksız. Üç kıtadan gelmiş üç ayrı virüsün, bu standartları nasıl aşabildiği de büyük bir soru işareti. Söz konusu olaylar ve büyük soru işaretleri karşısında Dünya Sağlık Örgütü'nün takındığı tavırda başka bir soru işareti elbette. Dünya Sağlık Örgütü domuz gribinin doğal olarak yayıldığını iddia ederken, hala iddia ederken, Profesör Gibbs ve ekibinin çalışmalarını da reddetmiş, biraz önce alıntıdan okuduğum o ekibin çalışmalarını da reddetmiş. Onlarla aynı doğrultuda bildiriler yayımlayan kurumlara kulak asmamış ve bunun içinde hiçbir bilimsel gerekçe öne sürmemişti. Konu bundan ibaret miydi? Yani ne oldu bu bizim kuş gribi ve domuz gribi meselesine? Ne oldu bizim o büyük gündemimize? Birdenbire niçin unutuldu? Bu tabii başka bir başlı başına soru işareti. Şimdi e, bu programda bütün bunların Yanıtları üzerine bir takım görüşler bir takım yorumlar aktaramayacağım size tabii yani zamanım son derece dar ama belki gelecek haftaya yine bir hazırlık olsun diye bir giriş olsun diye bir parça daha bir şey söyleme şansım olabilir şu son birkaç dakika içinde. Tabii bu firmalar. Yani ilaç üreten firmalar ve o e, bir takım danışmanlıklar aracılığıyla Dünya Sağlık Örgütünü yönlendiren o firmalar Davos süreciyle de yakından ilgileniyor. Davos dünya refahı ve sağlığı için projeler üretirken, bunlar da o projelerin bu şirketlerde o projelerin içinde yer alıyorlar. Örneğin Afrika'daki sıtma ve AIDS sorununa karşı İlaç üretimine girişenler de ya da e, bir ilaç seferberliğine de girişenler Davos sürecinde özellikle yine bu firmalar. Bu ilaç devi firmalar aracılığıyla bütün e, kampanyalar yine özellikle Afrika'daki bütün kampanyalar organize ediliyor. Örneğin de bunlardan biri. Ve o firma bu kıtaya sağlanacak ucuz ilaç olanağına Sürekli engeller çıkartmakla da tanınıyor. Yani şöyle bir proje. Patentli ilaçların kopya edilmesi projesi var. Daha bağımsız bir takım kurumlar tarafından önerilmiş bir proje bu. Yani e, daha açık söylersek e, patentli ilaçların kopya edilmesi projesine e, nedir diye baktığımızda bu firmaların patentlerini daha ucuza mal edebilme ve daha ucuza ...yayabilme, bu projeye destek verebilme e, meselesi. Ancak e, en büyük engelde bu kopya edilme meselesinde en büyük engelde yine patenti elinde, patentleri elinde bulunduran Pfizer'den geliyor. Halbuki bu Pfizer e, Davos sürecinde ya da diğer e, süreçlerde e, Afrika için özellikle Afrika için yürütülen bu sağlık projelerinde başrolde görünüyor. Mesela Brezilya, Hindistan ve Tayland'ın bir projesi, bu ucuz ilaç üretme projesi Afrika'daki sıtma sorunu için önerdiği. Büyük firmaların patentlerini elinde bulundurduğu sıtma ilaçlarını kopya ederek bu Brezilya, Hindistan ve Tayland Afrika'ya bunları dağıtmak istiyor. Eğer bu ilaçlar piyasadan bağımsız kimi sağlık kurumları ya da örgütleri tarafından kopya edilebilirse... Çok daha ucuza mal edilebilecek ve böylece Afrika'daki acil durum için Davos'ta sürekli gündeme gelen acil durum için çok daha etkili bir çözüm oluşturulabilir. Ama işte dediğim gibi bu proje hayata bir türlü geçirilemiyor ve patent haklarından büyük firmalar bu projelerin de içinde yer alan büyük firmalar bir türlü vazgeçmek istemiyorlar. Programın sanırım sonuna geliyoruz. Bu e, konu gerçekten e, belki de domuz gribi ve kuş gribinden çok daha karmaşık ve çok daha içinde e, büyük senaryolar barındıran bir konu. Bunu da gelecek haftaya. Bırakalım. Buradan kaldığımız yerden gelecek hafta devam ederiz ama bu programı bitirirken son söz olarak da şunu söylemek gerekiyor. En azından bu domuz gribi meselesinin laboratuvarlarda üretilmiş e, Dünya Sağlık Örgütü eliyle bir anlamda e, dağıtılmış e, bu e, virüslerin Durumuna bakıp da şunu söylememek mümkün değil yani küreselleşme karşıtları sermaye sisteminin karşıtları her ne kadar bugün yani bir takım boş kafalı macera perestler olarak adlandırılıyorsa da bunları böyle adlandıranların da kendi akıllarını bir teraziye koymaları. Ee, nacizane bir tavsiye, ee, bunu ben gerçekten söylemek zorunda kalıyorum. Gelecek hafta kaldığımız yerden devam edelim. Kükre Fare. Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı, önemsiz gündemlerin programı.